himle şeyeytanğuracı bu Bismillahirrahman Rahim kaldığımız yerden devam edecek olursak bunun dışında Resulullah Rasulullah Vesselam efendimizin ümmetin büyük günah işlemiş günahkarlarına şefaati olacağı gibi bazı müminlerin bazı durumlar sebebiyle başkalarına şefaat etmesi de söz konusudur. Şehidin, alimin, peygamberlerin, meleklerin ve benzeri daha birçok kimselerin şefaati ve netice itibariyle en sonunda da müminlerin tanıdıklarına yapacakları şefaat ve en sonunda Cenab-ı Allah'ın kalbinde imanın zerresi dahi bulunanları çıkaracağı nihai şefaat bütün bu şefaatlerde dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın razı olup izin vereceği kimseler arasında bulunması gerekir melekler diyor ayet kelimen'in devamı ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat ederler ve hum min haşyetihi muşfikun. Ve onlar ondan korktuklarından dolayı nasıl diyelim korkarak bir beklenti içerisindedirler. Yani hem korkuyorlar hem de acaba bize ne olacak diye endişe ediyorlar. Bir taraftan ümitleri var bir taraftan ya Cenab-ı Allah bize umduğumuzu vermezse, çünkü O her şeye kadirdir ve biz O'nun kaybını bilemeyiz. Neyi ne yapacağını kestiremeyiz. Kimin hakkında nasıl bir karar vereceğini bilemeyiz. Şimdi Cenab-ı Peygamber'e Cenab-ı Allah hitaben diyor ki, وَقُلْ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ben, bana da, size de, neler yapılacağını bilemiyorum, de. Bana da, size de, neler yapılacağını bilemiyorum. Nereden çıkartıyorlar peki? Filan kişi sana böyle yapacak, seni böyle kurtaracak, seni böyle uçuracak, seni böyle getirecek, böyle götürecek. Cenabı Allah Resulüne bile böyle demesini emretmişken, başka türlü bir şey söylemek kimin haddine düş? Onun için <gülüyor> derse başlarken üzerinde durduğumuz tevhidin hiçbir şekilde zedelenmemesi lazım. Çünkü amellerimizin kabul ve selameti de <gülüyor> tevhidin zedelenmemesine, tevhidin selametine bağlı. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِن دُونِهِ Onlar arasından her kim muhakkak ben onun dışında ondan başka bir ilahım diyecek olursa فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ İşte biz onu cehenneme koyarak cezalandıracağız. Hani dünyada ilahlık iddia ediyordu? Onun ilahlık iddiasını kabul edenler de ona o makamı yakıştırıyordu. İşte böylesini biz cehennemle cezalandıracağız. Kedâlike neczil zâlimin. İşte zalimleri biz bu şekilde cezalandırırız. cenab Allah kafirleri bekleyen tehlikeleri zikretmekle kalmaz. Kur'an-ı Kerim gerçek manada tam ve eksiksiz bir öğüttür. Heze bela diyor. Belâ hem bir teblirdir manasınadır hem de ondan daha ötesi olmayan bir tebliğ manasınadır. Çünkü bela bir şeyin en son sınırına varması manasına da geliyor. O manayı da taşıyor. Yani tebliğde bundan daha ileri derecede bir kitap yoktur. Bu insanlar için bir daha ilerisi olmayan en ileri derecede bir tebliğdir, bir beyandır. İşte böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim Aynı zamanda tevhidi dile getirmekle birlikte tevhidin dayanaklarını, esaslarını, gerekçelerini, sebeplerini de dile getiriyor. Ve diyor ki, burada, اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا Kafir olanlar şunu görmüyorlar mı? Muhakkak gökler ve yer birbirine bitişik ve yapışık idi. Biz onları birbirlerinden söküp ayırdık. Ayet-i Kerime böyle. Bunu Kainatın oluşumu ile ilgili Big Bang ve benzeri teorilerle izah etmenin manası yok. Bunlar teoridir. Bir dereceye kadar Kur'an'a uyar. Bir noktadan itibaren de uymamaları müptemeldir. Ve daha yüksektir. Hele bu teorilerin Esası itibariyle Allah'ın kainatı yarattığına iman etmeyen kimseler tarafından ortaya atıldığını düşünürsek, bir noktadan itibaren Kur'an'ın ve tevhidin hakikatleriyle bu teorilerin birbirleriyle uzlaşmayacağı, paralel olmayacağı, çatışmayacağı, açıkça muhakkak çatışacağı bilinmeli ve kabul edilmelidir. Faraza. Bu teoriye göre ne deniliyor? Bir örnek olsun diye söylüyorum. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> kainat önceleri yoktu. Sonradan bir çeşit duman oluştu. <gülüyor> Arkasından bu dumandan sonra nebule dedikleri bir sarmal Varlık ortaya çıktı. <gülüyor> Arkasından büyük bir patlama oldu. O patlama neticesinde yer, gök vesaire yıldızlar meydana geldi, oluştu. <gülüyor> Peki sonra ne oldu? İşte şöyle oldu, böyle oldu. Peki kim yaptı? İşte o tesadüfle izah eder, tekamülle izah eder. Batı teorilerinin tamamı, tezlerinin tamamı, felsefelerinin tamamı tekamül ve tesadüf üzerine kuruludur. Hiçbir şey başka türlüsü yoktur. Marksizm de öyledir. Darwinizm de öyledir. Freudizm de öyledir. Durkaymizm de öyledir. Pozitivizm de öyledir. Öbürü de böyledir, öbürü de böyledir. Çünkü faili mutlak olarak Allah'a imanları yok. Oysa olan bir şey varsa o olan bir şeyin bir dinaminin ...veya bir muharrikinin... ...olması lazım. Duran bir cisim kendiliğinden harekete geçmez derler. Güzel. Onu bir harekete geçirenin olması lazım. O da güzel. Peki... ...bu hareket nasıl oluştu? Bir türlü dilleri... ...Allah yarattı... ...demeye varmıyor. Çünkü materyalizm... ...ve... Siyasal manada söylemiyorum, itikadi manada laiklik onların bu hakikati itiraf etmelerine manidir. Onun için onların teorileri de görünüşte, e işte ya işte kainat falan zaten birbirine bitişikti, birbirinden ayrıldı, Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu, e Big Bang'de böyle bir şey söylüyor dediğiniz zaman, nasıl bir tuzağa düştüğünüzü, nasıl bir kaygan zemine girdiğinizi eğer bir noktadan itibaren fark etmezseniz nereye varacağınızı Allah'tan başka kimse bilemez. Bir zamanların, yani 20. asrın biraz öncesinin ve başlarının en büyük fitnesi olan pozitivizmin etkisi altında yazılan bir takım eserlerin İslam dünyasındaki handikapı da bu olmuştur. Bu olmuştur. Pozitivist, anlayışla veya bilimin güya ortaya koymuş olduğu hakikatlerle Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri izah edilmeye çalışılmıştır. Bilimin mutlaka hakikati vardır. Fakat bilim adamı o hakikati yakalamıştır diye bir şey söylememez. Mesela burada. Cenab-ı Allah'ın kainatın yapısına, eşyanın tabiatına yerleştirdiği hakikatler bulunduğu takdirde, tespit edildiği takdirde bunların zaten Kur'an'la, sünnetle, İslam'ın hakikatleriyle çatışması, çelişmesi mümkün değildir. Çünkü kainata, eşyaya hakikati koyan Allah ile bu kitaba bu hakikati koyup onu indiren Allah Celle Celaluhu aynı Allah'tır. Onun koyduğu hakikatler veya bildirdiği hakikatler arasında bir çelişkinin bulunması düşünülemez. Mümkün değildir zaten. İş, bizim bu hakikatleri ne kadar bildiğimiz ne kadar doğru bildiğimiz ve ne kadar doğru yansıttığımızdadır. Sorun orada. Yoksa hakikatin kendisiyle problem yok. Eğer sen kainatı bir yaratan olmadığını anlatmak için her şeyin bir toz bulutuyla başladığını söylerken Allah'ı inkar ediyorsun ve işe bununla başlıyorsan senin Big Bang teorisinin teorinle benim Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini izah etmeye kalkışmam, benim haşa huzurdan söz meclisten dışarı ahmaklığım, cahillığım ve saflığımdır. Çünkü benim inandığım esası tevhidi kabul etmiyor. Onu kabul etmeyince öbürünü hiç kabul etmez. Sonra, teoriyle Kur'an-ı Kerim'in kesin hakikati izah edilir miyim? Bu teori ispatlanmamıştır, ispatlanma şansı da yoktur. Niçin? Çünkü ispat için laboratuvar lazım. Beşeriyetin bilmem kaç milyar yıl öncesinde meydana gelmiş bir olaydan bahsediyoruz. Bunu kim nasıl laboratuvara sokacak ki? Öyle bir şey mümkün olmaz ki. Dolayısıyla dediğim gibi teori ve teori kalmaya mahkum olan bir şeyle, hareketle, Kur'an-ı Kerim'in katı hakikatlerini izah etmeye kalkışmak pek akıllılık değildir. Kur'an-ı Kerim'i de doğrusunu isterseniz anlayamamaktır. Bir diğer husus, Kur'an-ı Kerim hakikatleri dile getirdiği zaman gayesi bize ne fizik, ne coğrafya, ne astronomi, ne kozmoloji anlatmak değildir. Gayesi, o hakikatleri dile getirirken Kur'an'ın asıl varmak istediği sonuçlar için onları bir ifade yerindeyse argüman olarak, malzeme olarak kullanmaktır. Onlardan hareketle bir takım hakikatlere varıyor. Bakın burada ne diyor? Kafirler göklerin ve yerin birbirlerine bitişik olduklarını ve bizim onları birbirinden söküp ayırdığımızı görmediler mi? Söküp ayırmak nerede? Kendiliğinden patlamak nerede? Burada doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın halikiyeti ve müdahalesi dile getirilirken orada her şey kendiliğinden oldu diye anlatılmaktadır. İşin özünde aykırılık var birbirine. Bunları iyi yakalamak lazım. Bunların farkına varmak lazım. Ve min minel mâ'i kulle şeyin hayy. Ve biz canlı olan her bir şeyi de sudan yarattık. Canlı ne susuz var olabilir, ne susuz canlılığını devam ettirebilir. Su ile var olan canlı, su ile varlığını sürdürür. Buna nasıl ispat edilir edilmez ben o arısı beni ilgilendirmez bileceğim bir şey de değildir. Canlı kabul ettiğimiz hakikatte eğer canlıysalar, virüsler bilmem neler göremediğimiz mikroorganizmalar da dahildir. Canlı kabul ettiğimiz daha büyük, daha muazzam, daha büyük varlıklarda dahildir. Çünkü Cenab-ı Allah canlı olan her bir şeyi biz sudan yarattık diyor. Su olmadan da can olmaz. Bunu günümüz bilim dünyası da fark etmiş olmalı ki Mars'ta hayat olabilir mi? Veya var mıydı? Varsa ne zamanı büne kadar vardı gibi soruları araştırmak isterlerken Evvela orada suyun bulunma ihtimal ve imkanını araştırıyorlar. Gelen örneklerden, numunelerden fotoğraflardan, bilmem nelerden işte bu burada su olduğunu olmadığını vesairesini falan söylemeye bulmaya çalışıyorlar. Demek ki onlar da suyun hayati bir unsur, bir esas olduğunu ne yapmış oluyorlar? Kavramış bulunuyorlar. Eh, bu onlar için bir şanstır. Kavrayıp, kavramayıp olmuş olmaları veya kavramamış olmaları bizim ayeti kerimeyi anlamamıza hiçbir katkısı olmaz. İmanımızı artırması şöyle dursun, katkısı da yok. Çünkü Cenab-ı Allah genelleme yapıyor. Biz canlı olan her bir şeyi sudan yarattık. Amenna ve saddak. Çünkü bakın, onlar hala iman etmezler mi? Onlar hala iman etmezler Küçük çocuklar veya belli yaştaki genç, belli yaşa kadar gençler belki fark etmeyebilir. Ama, gençlik yaşından itibaren, insan, susuzluğunu daha, ciddi olarak fark eder. Bugün ben az su içtim der veya şimdiye kadar hiç su içmedim der. Derhal gider su ihtiyacını karşı. Niçin? Çünkü vücudumuzun şu kadarı su. Önemli bir nispet yani. Dolayısıyla bu manada suyun hem yaratılışımızda hem hayatımızın devamında. İlk insan Hazreti Adem'den itibaren ondan sonra anne babadan doğan evlat olarak hayatımızın devam etmesi hatta hayatımızın son demlerinde bile susuz gidemiyoruz, zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Ölüm sekeratının insana verdiği aşırı hararet ölünün veya ölmek durumunda olan o insanın ...dudağı arasından damlatılacak, ağzına damlatılacak birkaç damla su ile büyük ölçüde serinliyor. Yani bu dünyada ya gelişimizden itibaren, hilkatimizin başlangıcından itibaren... ...suyla başlıyoruz, hayatımız suyla bitiyor. Onun için su bizim için demiyetli bir şeydir. Tabi suyun kendine ait ayrı güzellikleri var. Güzellikleri olduğu için Cenab-ı Allah'ın cennetteki nimetlerinin en büyüklerinden birisi de altından ırmaklar akan saraylar, köşkler, ağaçlar. Cenab-ı Allah nail eylesin inşallah. Devam ediyor Cenab-ı Allah. ''Ve felâ yu'minun'' dedikten sonra ''Ve cealnâ fil ardi revâsiyen temîde bihim.'' Ve biz yeryüzünde yeryüzü onları çalkalamasın diye kazıklar yarattık. Revasi rasiyenin çoğuludur. Rasiye ise hem çadırın iplerinin bağlandığı ve yere dikine çakılan kazık hem de gemilerin limanlarda halatlarının bağlandığı ne diyorlar ona baba mı diyorlar baba neyse şey. he, he, onlara denilir. Demek ki Cenab-ı Allah bununla bizlere dağların Yer altında da varlıklarının veya damarlarının veya köklerinin devam ettiğini anlatmak istiyoruz. Nitekim yapılan çalışmalar dağların her birisinin aynı zamanda görünen kısmından çok daha fazla yerin derinliğine devam ettiğini, yerin derinliğinde devam ettiğini de ortaya koymuştur. Dağların ayrıca bir özelliğine daha dikkat çekiliyor. En entemide bihim yeryüzü onları çalkalamasın diye demek ki dağların yeryüzünün dengesinde önemli bir rolü vardır ve cealne fîhâ fîcâcen sübule ve biz o yerde pardon o dağlarda veya yerde fark etmez. her zamiri ikisine de gidebiliyor. Geçit veren yollar yaptık. Geçit veren yollar yaptık. Le'allehu dur <gülüyor> Umulur ki gitmek istedikleri yere doğru yolu bulabilsinler. <gülüyor> gitmek istedikleri yere gidebilmeleri için... Orada geçit veren yollar yarattık Tabi yollar olmasaydı Düşünün Şimdiki imkanlar yeni Nihayet Bir yüz yıllık iki yüzyıllık yıllık sene Mesela Toroslarda Diyelim ki Akdeniz Orta Anadolu'yu birbirinden ayırıyor Diyelim ki Kület Boğazı yok Kıyıdakiler yukarıya nasıl çıkacaklardı? Dağın beri tarafında bulunanlar kıyıya doğru, Akdeniz kıyısına doğru nasıl ulaşacaklardı? Dağların üzerini aşmaktan başka yolları yoktu. Bunun ise ne kadar büyük bir meşakkat olacağı ortadadır. Onun için Cenab-ı Allah tabiatta, dünyada tabii bir takım yollar da yaratmıştır. Bu dağlar arasındaki yollar sayesinde ilk insan ayrıca dağları delip yol açmaya ihtiyaç duymadan ulaşımını ne yapabilmiştir? Gerçekleştirebilmiştir. Ve cealnâ's semâ'a saqfan Ve biz semayı korunmuş bir tavan yaptık çökmekten, yıldızlarıyla insanların üzerine veya kainatın dört bir tarafına yıldızların dökülmesinden, yani kainatın nizamının bozulmasından, şeytanların oradan haber çalmasından ve böylelikle insanlara getirdikleri doğru haberlere yalanlar da katarak bildirerek insanlığın hayatını allak bullak etmesinden, Koruyarak semayı muhafaza ettik sema bir tavana benzetilmekte ve korunmuş bir tavan, koruma altına alınmış bir tavan kainattaki bizim sadece bir yıldızı olduğumuz milyarlarca yıldızının bulunduğu Saman yolu galaksisi gibi kim bilir daha ne kadar var. Her birisinde ne kadar milyonlarca milyarlarca yıldızlar var ve bunlar uçsuz bucaksız kainatta her birisi bir yörüngede yüzdükleri halde her birisinin bir diğeriyle belli bir çekim alışverişi olduğu halde bu muazzam nizamı Cenab-ı Allah muhafaza ediyor. Korunmuş bir tavan gibi koruyor, muhafaza ediyor. Çökmüyor, yıkılmıyor, dağılmıyor. Ve hum an ayatiha mu'ridun. Onlar ise o semanın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Görmüyorlar o ayet. Görmek istemiyorlar. Evet. Nerede bizim astronomi alimlerimiz göğün ayetlerini bize Kur'an ayetleri gibi okutacak ve öğretecek alimlerimiz Nerede? La semanın ayetleri. Kur'an ayeti diyor, semanın ayeti diyor. İkisi de ayet. Aynı isim. Aynı isim. <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın ayet dediği bir şeye kimse dini olmayan bir ilim diyemez. Tefsir ne kadar her zaman söylüyorum, fıkıh ne kadar dini bir ilimse, astronomi de o kadar dini bir ilimdir, fizik de o kadar dini bir ilimdir, kimya da o kadar dini bir ilimdir ve ilim olmak özelliğini taşıyan her bir ilim o kadar bir ilimdir. Dini bir ilimdir. Çünkü biz her bir ilmin bize Allah'ın ayetlerini öğrettiğine inanıyoruz elverir ki bunu doğru okuyalım. Fakat ümmet bu ilimler üzerindeki ihtisasını, becerisini, bilgisini vs. bir kenara bıraktı, kenara bıraktı, başkalarını aldı. Bu ümmete cehalet yakışmıyor. Bu ümmete miskinlik yakışmıyor. Bu ümmete zillet yakışmıyor, bu ümmete fakirlik yakışmıyor, bu ümmete ezilmişlik yakışmıyor, bu ümmete sömürülmek yakışmıyor. Bu ümmetin Allah'ın aziz kıldığı bu ümmetin zelil olması bu ümmetin varlık sebebiyle bağdaşmıyor. Yazık bizler. Biz bu akideyle bu doğru kitapla tahrif edilmemiş bu kitapla yüce Resul gibi bir öndere sahip olmakla bu vaziyetimiz hiç bağdaşmıyor. Bağdaşmıyor. Kendimize gelmek zorundayız. Ne öğrenirsek bir Müslüman gözüyle öğreneceğiz, bir Müslüman aklıyla kavrayıp idrak edeceğiz ve bir Müslüman diliyle sunacağız. Günümüz bilimleri ifade yerindeyse Allah'ı tanımayan, Tanrı'yı tanımayan, Tanrı'yı varsa kainattan her halükarda uzaklaştırmak durumunda hissedip kabul eden kimselerden öğreniyoruz biz bu bilgileri onun için bugünkü ilimlerde bilimlerde ne yoktur Allah ifade yerinde ise yoktur daha doğrusu bunlar Allah'ın kainatı yaratırken koyduğu kanunları okuyup ortaya koyan o ayetleri bize gösteren bilimler olarak bize sunulmuyor niçin çünkü bu bilimleri bize bilim olarak takdim edenler bizim gibi müminler değildir. Biz ne zaman bu bilimleri Müslüman olarak elde edersek onların gereklerini yerine getirirsek o zaman bu bilimler de ifade elindeyse müminlerin sunumuyla mümince ortaya çıkarlar devam ediyor Cenab-ı Allah bu vehala kal ilenehar hoşam se geceyi ve gündüzü güneşi ve ayı yaratan odur bu elle ve ne har gece ve gündüz güneş ve ay önce gece sonra gündüz sonra güneş sonra ay zikredilmiş bu gibi hallerdeki sıralamalara edebiyatta müşeveş leffü denilir yani ...şaşırtmalı... ...leffü neşir. Yani... ...gece ay ile mütenasip. Çünkü ay geceleyin doğar. Güneş de... ...gündüz ile mütenasip. Çünkü güneş gündüzün doğar. Fakat dediğimiz gibi sıra... ...ay, pardon gece... ...gündüz, güneş... ...ve ay şeklinde. Bu sıralama eğer... Gece, gündüz, ay ve güneş şeklinde olsaydı Mürettep Leffü denilecekti buna Yani sıralı Leffü Neşir Leff sarmak, neşir yaymak yani Bu bir edebi sanattır Türkçede, Türk edebiyatında da vardır Şairler, maharetli şairler Çok kullanırlar Bu sanatın kullanıldığının farkına varmadığımız zaman oradaki edebi incelikleri de anlayamayız. İşte burada da böyle bir incelik Kur'an-ı Kerim'de epey var. Müretteb lef-ü örnekleri de var. Müşeveş lef örnekleri de var. Kısacası Cenab-ı Allah'ın burada asıl maksat ondan ziyade geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratmış olmasıdır. Gece ve gündüz, güneş ve ay hepsi de birer ayettir. Allah'ın varlığının, yaratıcılığının daha doğrusu önemli delilleri arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ay ve güneş, gece ve gündüz insanlarla alakalı çeşitli faydaları itibariyle dile getirilmiştir. Burada genel olarak ismen onlardan bahsedildiğine göre Gecenin, gündüzün, ayın ve güneşin her türlü faydasını bildiğimiz kadarıyla burada ne kadar çok hatırlayabilirsek ayeti kelimedeki ihtişamı veya halk, hatırlatılmak istenen hakikati o kadar iyi anlarız. Kullun fi feleki yusbuhun. Allahu ekber. O kadar büyük bir kısacık bir kaç kelimelik ama o kadar büyük hakikatler var ki. Kullun Mulların hepsi, yani gökte var olan cisimlerin hepsi fi felekin belli bir yörüngede yesbehu yüzerler. Şimdi yüzme fiilini düşünün, yüzme eylemini düşünün. Suda yüzeriz değil mi? Belli bir hareket yaparız ileriye doğru ve sudan belli bir dirençle karşılaşırız yakın bir zamana kadar esir denilen şey boşluk zannediliyordu yani gördüğümüz feza boşluğu dedikleri uzay boşluğu mutlak bir boşluk olarak kabul ediliyordu oysa Kur'an-ı Kerim'in bu tabiri mutlak boşluk olmadığını gösteriyor Çünkü yüzmek yüzen cismin yüzen varlığın yine bir kendisini saran bir varlık içerisinde bulunmasını gerektiriyor. Başka türlü yüzme olmaz ki. Boşlukta yüzülmez. Boşlukta yüzülmez. Su gibi ifade herdeyse yarılabilen İçinden geçilebilen ve ilerlemenin mümkün olduğu bir varlık var demek ki. Öyle mutlak boşluk kainatta yok. Bunu işte buradan anlamamız gerekiyor. Onların hepsi her bir gök cisminin özel bir yörüngesi vardır. Ve yüzerler. Dünyanın bir yörüngesi var. Güneş sisteminin etrafındaki bütün gezegenlerin bir yörüngesi var. Güneşin etrafında döndüğü sistemin de bir yörüngesi var, onun da bir yörüngesi var. Ve muazzam galaksiler, o galaksilerin birbirleriyle alakalı münasebetleri bunları daha keşfedebilmiş değil insan. Gün Evet. ve yıldız sistemine doğru hep birlikte ilerlediğimiz kabul ediliyor. Peki bu Vega yıldız sistemine meçhul. Bizim için meçhul bilemiyoruz. Dolayısıyla şu kısacık bakın kullun fi feleki yasmahun. O kadar büyük hakikatleri barındırıyor ki Sadece bu kadarını anlatmak daha doğrusu izah etmek astronominin astronomi ilminin tamamının konusu budur. Astronomi ilmi şu ayeti kerimenin kısacık bölümünün izahıdır. Başka bir şey değildir. Başka bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim böyle muazzam bir kitap burada bazen insan çileden çıkası geliyor. Ya bu kadar muazzam kitabın ümmeti niye bu kadar çaresiz? Bu suç bu kitapta değildir. Bunun suçu kitapta aranamaz. Çünkü kitap her şeyin, her hakikatin, her güzelliğin, her mükemmelliğin en ileri düzeyini temsil ediyor. kitabın kitap bu kitaptaki bu azamet ile bizim bu halimiz gerçekten birbirleriyle orantılı değil. Bizim böyle olmamamız gerekiyor. Yeni yetişen nesle kendisini ve ümmetini yüceltmek için durup dinlenmek bilmeyen bir çalışma aşkı ve şevki aşılamak zorundayız. Bunu artık nasıl yapacaksak yapmak durumundayız. Dediğim gibi yani üç kelimeyle koca bir astronomi ilminin konusunu izah eden ve özetleyen bir kitap var elimizde. Fakat bu bize bu hususları yeterince açıklayacak kimsemiz yok. Maalesef kameri aylarımızın başlangıcını bilmemesini vesairesine dair birçok temel bilgiyi bile batı almanaklarından veya asathanelerinden öğreniyoruz, gözlem evlerinden öğreniyoruz. Nerede kaldı en hayırlı ümmet? Hani insanların faydasına çıkartılmış en hayırlı ümmettik? Hangi hayrımız dokunuyor insanlığa? Bırakın insanlığı, kendimize hayrımız yok. Vallahi çok feci bir durum. Çok çok feci bir durum. Rabbim bu ümmete acilen intibah versin kendimize gelelim inşallah. Hakikatler bir bir sıralanıyor. Müthiş ayet-i kerimeler gerçekten. Ve ma ja'alna li-besharin min biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Hiçbir beşere ebedilik vermedik. Onun için Cenab-ı Peygamberden önce veya sonra yok filan işte Hızır yaşıyor. İlyas Aleyhisselam yaşıyor. Ayta aykırıdır. Ve muhakkik alimler İbn Hacer gibileri Hızır Aleyhisselam dahil öyle kimsenin bugün hayatta olmadığını kesinlikle söylüyorlar. İsa Aleyhisselam hariç. Ki İsa Aleyhisselam için de Ebedilik değildir bu. Gelecektir ve ölecektir o da. Efeimmittefehumul halidun. Ayetin devamı başının niçin söylendiğini izah ediyor. Efeimmittefehumul halidun. Diyelim ki sen öldün onlar ebedi mi kalacaklar? Yani Mekkeli müşrikler ya merak etmeyin bu nasıl olsa Muhammed gelecek bir gün ölecek. Epeki o öldü diyelim siz ebedi mi kalacaksınız öleceksiniz? Dolayısıyla o ölecek diye sevinmeyin. Çünkü onun getirdiği dava ebedi hakikattır. O'nun ölmesiyle bu davası bitmez. Davasının sonu gelmez. Ama siz Ölüp gitmekle epter olduğunuz, soyu kesik olduğunuz ortaya çıkacak. Anılırsanız lanetlerle anılırsınız. Kahrolasıcılar diye anılırsınız. Yaptığınız kötülüklerle anılırsınız. Ama o, varafana leke zikrak hitabına mazhar olmuştur ve biz senin anılışını pek yüce tuttuk yükselttik az önce ezan okundu müezzin her ezanı okuduğunda her kâmet getirdiğimizde la ilahe illallah'tan hemen sonra Muhammedun Resulullah'ı getiriyoruz ebedilik işte budur yaşamak budur Müminin kalbinde, ruhunda, hayatında Resulullah'tan daha aziz hiçbir insan yoktur. Her mümin tereddütsüz anam babam canım sana feda olsun ya Rasulallah der. Onun bir sünnetini yaşamak için can atar. Ona benzemeyi, onun yaptığı fiilleri yapmayı onun gibi dua etmeyi, onun gibi gidip gelmeyi, onun gibi hareket etmeyi bir mümin yapabildiği kadarıyla kendisi için en büyük şeref kabul eder. Anlamlarına, yaptığı davranışlarını anlam kazandırdığını bilir. Ben bu işi yaparak, bunun bu işim Resulullah'a benzemek suretiyle şeref kazanmış oluyorum. Değer kazanıyor. Elbiseyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hatırlayarak onun giydiği gibi giyersek sağdan giyip onun çıkardığı gibi soldan çıkarırsak bizim bu giyişimiz bile özel bir kıymet taşır. Elbise çıkarışımız bile özel bir değer değerdir. Onun için onun ölüp ölmüş olmasının bu manada ...kâfirleri sevindirecek bir tarafı yoktur. Niye seviniyorlar ki? Resulullah her bir fiiliyle, her bir hareketiyle... ...her zaman yaşıyor. Onun sünneti bu ümmetin ifade ise ...hücrelerine, iliklerine kadar işlemiş. Bu ümmet seve seve... Sünnetini yaşıyoruz? Rahmete vesile olur diye Hatırıma gelmişken anlatayım Babam akşam namazını kılmış Oturuyordu Hangi sebepten dolayı camiye gidememişti Bilmiyorum Ben de onun yanı başında Akşam namazını kıldım İşte gençim, Kaç yaşındayım bilmiyorum 12-13 yaşlarında falan işte akşam namazı olmasa hasebiyle yüksek sesle kılıyorum. E biraz daha acelecilik var. Zaten bizim toplumumuzun maalesef en büyük özelliği namaza benzemeyecek kadar acele kılmak. Kalkarken Fatiha'dan başladım. Babam benim çabuk başlamamı başlamamdan Fatiha'dan önce besmele çekmediğimi anladı. Olduğu yerden kızarak oğlum besmele çekmek sünnettir. Nasıl bu sünneti terk edersin dedi. Ümmet Resulullah'ın sünneti için bu kadar hassas. Benim babam veya bir başka baba fark etmez. Evladının namaz kılarken besmele çekmeden Fatiha'ya başlamasına ne yapmıyor? Razı olmuyor. Resulullah'ın sünnetidir diyor. Onu himal etmeyeceksin. Şimdi bu Resulullah öldü mü diyorsunuz yani? Evet bedenen cismen ölmüştür elbette. Biz Muhammed'in ne cesedi, ne de ne bedenine ibadet etmiyoruz. Ama onun sünnetiyle taabbüd ediyoruz. Onun sünnetini yaşayarak Rabbimize onun ibadet ettiği gibi ibadet ediyoruz. İşte onun değeri buradadır. Üstelik kullu nefsin zaiqatul mevut. Her nefis ölümü zaten tadacaktır. Ve neblookum bi'şerri hayri fitne ve ileyna turcaun. Ve biz sizleri bu dünya hayatında zaten şer ile de hayır ile de fitne olmak üzere yani imtihan olmak üzere sınayıp dururuz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. İstemeseniz bile döndürüleceksiniz terci'un demiyor, turca'un diyor. Döndürüleceksiniz. Bu bizim isteğimize bırakılmış bir şey değil. İnkar etsek de, inansak da, istesek de, istemesek de. Tahakkuk edecek. O halde şu dünya imtihanında dikkatli olacağız. Hayırla ve şerle imtihan ediliyoruz. Hayırda şükredeceğiz Şerde de o fitneye Kapılmayarak sabretmesini bileceğiz Cenab-ı Alemin Her türlü imtihanı Muvaffakiyetle Tamamlamayı Ve onun huzuruna Böyle bir imtihanı kazanmış olarak Varmayı nasip ömü yessel eylesin Subhane Rabbike Rabbil Amma Yasifun Ve selamun alemur selim Elhamdülillahi rabbil alamin.